Ahgaf suresi 15. ayette geçen 40 yaştan ne anlamalıyız? Ne anlayacak? 40 yaş anlayacaksın. Başka ne <gülüyor> anlayacak? <gülüyor> Orada çok açık. Hatta böyle belâgâ eşüddehu ve belâgâ ya O 40 yaşa ulaştığı zaman şöyle şöyledir. Yani siz 40 yaşa ulaştığınız bir gençliğin heyecanlı dönemi vardır. Bir yaşlılığın birtakım bazı psikolojik sıkıntılarının olduğu dönem vardır. 40 yaşta demek ki tam orta yani. Genellikle insanlar 80'den 80'de işi bitiyor yani çoğunlukla. Gerçi daha fazla yaşayanlar oluyor ama bunlar istisna. 40 demek ki bu işin yani dağın tepesi gibi oluyor. Evet. <gülüyor>